Açık Dergi. Kadıköy yakasındayız. E evet, Yorcu Parkı'ndayız. Aslında ilk dinleyeceğimiz kayıt yine Didem Gençtürk. Teşekkür ederiz. Dünden kayıt getirdi bize. Pardon, dün değil. Bir önceki günden bu. 26 Haziran'dan. Evet, evet. Ee, yine bir etkinlik aslında. Eylem e, haberi. Taksim Dayanışması'ndan bir temsilci Yorcu Parkı'nda bulunuyormuş iki akşam önce ve pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak. Eylemin haberini veriyor şimdi. Taksim Dayanışması toplantısından geliyorum. Ee, geçen toplantıda orada bir ee, öneride bulunmuştu avukatlar arkadaşlar. Bugün de o öneri tekrar gündeme geldi ve konuşuldu. Bir karar alındı. O kararı size açıklamak için buradayım. Alınan karar şöyle arkadaşlar. Eee biliyorsunuz e, bu süreçte çok fazla hukuksuzluklar işlendi. Şu anda 71 tane gözaltımız var. Ve Ankara'da, Adana'da, İzmir'de gözaltına eee alınanlar ve e, tutuklu yargılama e, tutukluluk kararları çıkmaya devam ediyor. İzmir'de de bugün bir e, mahkeme vardı karar çıktı onu bilmiyorum onunla ilgili şöyle bir karar alınmıştır arkadaşlar e, şu, birinci bir, e, iki dilekçeyle çağ veray denesine çağrı yapılıyor o dilekçelerin şu an içeriğini açıklayacağım ilk önce birinci içerik şu şeklindedir tam dilekçelik de değildir. sadece bilgi vermek için e, bunları soyluyorum e, dört talep bir olacak arkadaşlar onun altında da şu şekilde bir, igari, e, bir e, bilgi yer alacak ee, Gezi parkındaki olaylara ben de katıldım. Ee, bu dinin ben de bir parçasıydım. Bütün bu eylemlerin ardaki, hukuki, toplumsal, siyasal bütün sorumluluklarını kabul ediyorum. Bu dilekçelerle çağrımın adı esmeye bir bir Temmuz'da büyük bir kalabalıkla e, adliyeyi önüne gidiyoruz. E, bu sorumlulukları kabul ettiğimizi orada dilekçelerimizi e, adliye bildiriyoruz. Birinci e, çağrımız. Bugün ikinci çağrı şu şekilde, ee, biliyorsunuz Başbakan Erden polise talimatı ben verdim diye kendi ağzından belirtti. Bizim zaten taleplerimizle arasında valinin, İçişleri Bakanı'nın ve sorumlu olan herkesin istifası vardı. Ee, buna hızlandı ikinci dilekçemizde de e, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan dilekçelerimizle çağlayan adliyesine gidiyoruz. Bir Temmuz'da saat 1'de. Çağmen Adliyesi'nin önünde kitlesel bir şekilde olayız arkadaşlar. Değebildiğiniz kadar yayalım. Onlar çizgi duyuruda iade ve ihale eden ııı ee, şu anda iki dilekçe toplanmış arkadaşlar. E, bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu e, devre gelmesi için oraya ııı e, Avrupa Komisinin ilgilebilmesi için 500 tane dilekçe lazım. O dilekçeler de şu şekilde İki dilekçe var. Birincisi bir polisçilerin de maruz kaldığımıza dair, iki de, Vali içişleri Bakanı ve Başbakanın ıslatılığı dair iki tane yani dilekçe var. Oraya da gidip sadece dilekçelerin hazır. O dilekçeleri imzalayacağız. Ee, i̇nsan hatları e, vermeye, insan hatları vaktır diye açılımı galiba. Öyle gidiyorum. yolu. Ee, oraya da gidelim arkadaşlar. Bu dilekçeleri... Hızlayalım Bu süreci hızlandıralım. Taksim Diyarışması'nın çağrısına dair e, bilikçe mekredi bir yakın bir zamanda açıklanacaktır. Bu çarede da kadar yayılım arkadaşlar. Teşekkürler. 26 Haziran'da Yorcu Parkı'nda yapılmış bir çağrıyı duyduk. Pazartesi günü gerçekleşecek hem suç duyurusu hem de kendine ihbar etme olarak tanımlayabileceğimiz bir sivil direniş şekli yapılacak pazartesi günü. Bu arada parklarbizimdir.blogspot.com'da çoğu forumlar notlarını oraya yüklüyorlar ama bir yandan farklı Facebook gruplarından da yerel olarak daha iletişim daha hızlandırmak için çeşitli çalışmalar da var. Mesela bazı forumlarda her gün toplanmak yerine haftanın belirli günleri toplanmak kararı alınmış ve Facebook sayfalarından gelişmelerin takip edilmesine dair bir çağrı yapılmış. Ya da farklı yani forumlara katılım ...göstermek, temsilci çıkarmak her parktan ve bir e, biçimde evet. büyük forumlarda da e, hem bir nevi temsil edilmek... ...ama bunun yanı sıra da büyük forumlardan da e, İstanbul'un farklı noktalarında henüz çok kalabalıklaşmamış e, parklara... Destek bu fikri düzeyde Hı -hı. bir destek tahmin edebildiğimiz kadarıyla yapılan çağrılar arasında. Evet mesela Güngören Merter'de dün itibariyle ilk defa forum gerçekleştirilmiş. Orasının Hı -hı. mesela muhtemelen e, desteği ve deneyim paylaşımına ihtiyacı olabilir. Bu arada Yeniköy forumuyla ilgili şöyle bir genişme var. Yeniköy muhtarı hakkında suç durusunda bulunulması ve gelecek muhtarlık seçimleri için hazırlık yapılmasına dair bir karar çıkmış. E, daha önce yapılmış olan e, forumlardan bu şekilde güncel bilgileri almanız mümkün. Şimdi bizim forumdan bir sesimiz daha var sonra hatta... Sesimiz de olacak sanırım. E, dün Maçka Parkı'ndan bir e, eylem sesi. Beden Perkişyon'un gösterisi oldu dün akşam. Evet e, ama ondan, ondan önce, önce Ebru Niyan Calkan'dan, e, Calkan'ı dinleyeceğiz. E, tiyatro yazarı Ebru Calkan bir proje başlattı. Birkaç kişiyle birlikte aslında bir sivil inisiyatif olarak Çınar Çocukları isimli bir site. açtılar. ayrıntıları ondan alıyoruz. Nereden başlayayım anlatmaya? Nasıl çıktı? Nasıl, nasıl çıktı? E, şimdi biz Gezi Parkı'nda kalırken herhalde üçüncü gün falandı. Çok sevdiğim bir tiyatrocu arkadaşım şey yaptı. Dedi ki Ebru dedi ben dedi, her şeyi unutuyorum. Günler çok hızlı geçiyor. Biz burada farklı bir mücadele içerisindeyiz. Ve hiçbir şey unutmak istemiyorum dedi. Ben de ona dedim ki o zaman bunları yaz. E, o da dedi ki ama benim yazma şansım yok. Çünkü benim çok büyük bir zamanını burada geçiriyorum. ve Yani... E, yazma şeyi ihtirası içinde de görmüyorum kendimi. O zaman da de dedim ki şöyle yapalım hani sen anlat ben yazayım. Ee, bunun üzerine dedik ama ben tek değilim. Benim gibi bir sürü insan var. Anıları kaybolup gitmesin istiyorlar. O zaman e, ben de dedim ki hani e, tek yazıcı ben olmayayım. Bir sürü arkadaşımız var. Eşimiz dostumuz var. Onlara bir haber verelim. Hani ne derler diye. Sonra benim binik bir gruba hani Whatsapp üzerinden bir küçük e, şey gönderimde bulundum. İşte dedim ki hani arkadaşlar böyle böyle bir şey var. Ne dersiniz? O gruptaki herkes de nasıl katkı sunabileceğini yazdı. İşte mesela Nihan Bora şu anda bloğumuzu yapıyor. İşte e, Nayat Karaköse, Gül Altınay ondan sonra efendim söyleyeyim hani e, Deniz diye bir arkadaşımız var. Ben e, çözümlemelerini yapıyoruz. Bu sayede isimler dışında da bir sürü isim var. E, dolayısıyla hani dedik ki biz klavyeyiz. E, kimle anlatmak istiyorsa onu yazalım. Şu anda işte herhalde 6-7 tane klavye var. Ee, elimizde de birikmiş olan bir 15-16 tane şeyimiz var, anımız var. Ee, Çınarçocuklar.blogspot.com'a her gün bir tane anıyı yüklüyoruz. Haftada da iki gün bir kere Anadolu yakasında, bir kere de Avrupa yakasında olmak üzere bir saat ve yer veriyoruz. Anısını gelip anlatmak isteyen herkesi e, dinleyip anılarını hani iki ağda geçiriyoruz yaptığımız bu. Bir sonraki buluşma bu cumartesi günü saat dörtte Cihangir Sanatçılar Parkı'nda. Ee, ondan sonraki buluşma da çarşamba günü gene ee, Yoğurtçu Parkı'nda akşam yedide. Genel müzeyli bu mu olacak yani? Yani bir süre böyle gidecek. Çarşamba günleri Yoğurtçu Parkı'nda yedide, cumartesi günleri saat dörtte Sanatçılar Parkı'nda. Ee, ayrıca gelmek isteyen veya başka bir zamanda görüşmek isteyen olursa da çınarçocuklar.gmail.com'a at mail atıp hani bize ulaşıp ben anlatmak istiyorum hikayemi şu zamanda derse onu da dinleriz yani. hikaye sınırlaması Yani hiçbir sınırlamamız yok bizim. Çünkü asıl amaç burada şu hani kolektif hafızayı tazelemek, ayakta tutmak. Kimisi için bu kolektif hafıza bir anlık bir anısı olabiliyor bir telefon konuşması olabiliyor kimisi için çok daha e, kapsamlı çok daha geniş bir şey olabiliyor dolayısıyla hani ne süre ne satır ne kelime hiçbir şeyi sınırlamıyoruz ne hatırlıyorsan ve ne unutulmasını istiyorsan veya bir arkadaşım şey demişti bazılarımızda unutmak istediğimiz şeyleri anlatabilir mi? Unutmak istediğin şeyler de olabilir çünkü hani bu süreçte hepimiz şiddetle yüz yüze geldik ve şiddet hikayeleri de çok fazla var başka bir şeye dönüştürmek yerine bunları hani Anlatıp anıya dönüştürmek çok daha şey geliyor, faydalı geliyor. Dolayısıyla hani unutmak istedikleri de olabilir. Dolayısıyla hiçbir sınırımız yok yani, hiçbir süre yok. Evet, Ebru Niyancelkan'ı dinledik, tiyatro yazarı. Ebru Niyancelkan ve biraz önce aslında saydığı e, grupla birlikte başlattıkları bir anı e, belli, dinç tutmak unutmamak için hazırladıkları bir projeden bahsetti. Cumartesi günde dört itibariyle Cihangir Sanatçı Parkı'nda anılarını anlatmak isteyenleri bekliyorlarmış. Evet, şimdi bir kayda geçeceğiz. Az evvel ismini andık. Abbas Parkı'nda dün akşam Kreatif Aktivizm Yaratıcı Aktivizm Atölyesi olacaktı. Ee, görsel Eksen Değişimi aktivistlerinden bir bölümü parkta mevcuttular zaten ama <gülüyor> Ee, bu kapsamda olmadı biraz sonra dinleteceğimiz sesler. Çünkü lojistik sebepler dinletirme tam o atölye gerçekleşemedi. Ee, lakin grup daha doğrusu bu duyuru çoktan yapılmıştı. yaratacaktı bizim atölyesinin yapılacağı duyurusu. Dolayısıyla böyle bir talep vardı etrafta ve o sırada e, parkta bulunan beden perküsyon e, topluluğu. Kekeça'dan Gökçe Gürçay birlerini örgütlemiş sağ olsun. Aslında Basa Parkında birçok çalışma grubu var. Hı hı. O çalışma gruplarından kültür sanat çalışma grubuna ulaştıktan sonra 40 kişiye yakın insan bir araya geldiler. Parklarda her şey böyle oluyor esasında. Biz de çok kısa sürede şunlar oldu bunlar oldu diye özetlemeye çalışıyoruz ama tavsiyemiz nacizane oraya gitmeniz ve bir evet. biçimde ortak olmanız e, olana böylece hani bir takım kavramsal ya da konsept tartışmalarında hep gerisinde kalıyor. Oradaki birliktelik. Bunu da iyi gösteren bir performans birazdan sizlere dinleteceğiz. Bu arada ufak bir not. Çapul TV'de Abbas canlı yayında e, hatta saat 7 itibariyle Pek çok park temsilcilerinin de katılacakları bir özel yayınları da olacakmış. Bugüne kadar forumu canlı yayınlamışlardı. Abbasah forumunu orada müthiş bir kamera görüntü sistemi kurulmuş. Oraya da eğer parklara gidemiyorsanız da bir göz atmanızı Hı -hı. ayrıca tavsiye ederiz. Şimdi saat buçuğa ulaştı. Kekkeçek ekibinden Kökçe Gülçey'in Abbasah Parkı'nın kültür sanat çalışma grubu ve Katılımcılarıyla gerçekleştirdiği performansı dinleyelim. Teşekkür ederim. saat buluştuk ve şey hazırladık. Bu akşam da şimdi 2 6 dışarı bak bak bak bu halkları bak bak bu Açık, açık dergi